Ayat üç türlüdür. Ayatı ı ayatı afakiye, ayat elfaziye. Kur'an-ı Kerim ayat elfaziye'dir. ayat afakiye semavat ve arda baktığın şey hepsi bunlar kitabullah'tır. Okuyan için de seriyeden süreyaya kadar birer risaledir. Okuyabiliriz şu. Okuyamaya ne diyelim? Hakta ayan hiçbir şey yoktur fakat gözsüzlere pünhandır. Gözsüzler göremezler. Bu da baş gözüyle değil kalp gözüyle görmek şarttır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri öyle buyurmuşlar. Ben Rabbimi kalp gözüyle gördüm buyurmuştur. Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu anh hazretleri. Yine Haydar-ı Kerrar cenab Hazreti Ali La abide rabbenlem ereh ben görmedim Rabbe ibadet etmem buyurmuştur. Buna babı ı ederler bunu tadanlar bilir.